Hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Yusufan Uygar Özestan. Günaydın. Haftanın sonuna geldik. Bir gün daha sonra hafta sonu. Bazı gelişmiş kurum ve şirketler hatta yerel çalışma kanunları yavaş yavaş 4 gün çalışma sistemine geçiyorlar. Böylece insanlar 4 gün daha şevkle çalışıyor, verimlilik artıyor ancak ortaya çıkan bir günlük ek çalışma saatiyle istihdam oranı da artıyor. Ve %20 daha fazla insan işe alınabiliyor. Öte yandan daha fazla boş zamanı olanlar bunu sosyal projeler ve toplum yararına gönüllülük yaparak veya sevdikleriyle geçirerek hem toplumsal hem de ekolojik sağlığın gelişmesine katkı koyuyorlar. Bu konuda maalesef henüz Türkiye'de başlamış bir toplumsal harekete veya uygulamaya rastlamadım ben. Sanıyorum sadece geçmişte Yeşiller Partisi'nin söylemleri içinde yer almıştı. Varsa bir uygulaması dinleyiciler bana açıksite.org.tr adresinden yazarlarsa... Burada paylaşmaktan büyük mutluluk duyarım. Haftanın son gününe güzel bir başlangıç yapmak için gayet geçerli bir sebebimiz var bugün. Geçen hafta engelli vatandaşlarımız ve ihtiyaçları konuları konuşulurken sanki her şey belli bir yaşa gelmiş yetişkin engelliler için planlanır. Eksikler sadece büyümüş engelliler için eksiktir diyerek bu konuda pek çoğumuzun görmediği bir şeyi gören. Dahası bunun gerçekleşmesi için Change.org'da bir imza kampanyası başlatan Zeynep Birant'tan söz etmiş. Kadıköy Belediyesi'nden de ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de engelli çocuklar için çocuk parklarının yapılmasını talep ettiğini duyurmuştuk bu kampanyanın. Sizlerin de desteğiyle kampanya hızla büyüdü ve bu hafta içinde 4000'e yakın imzaya ulaştı. Tüm çocuklar eşittir. Çocukların da oyun oynama hakkı vardır sözleriyle başlayan Zeynep, Türkiye'nin birçok kentinde ve ilçesinde belediyelerin engelli çocuklar için çok güzel ve çok yararlı oyun parkları kurduğunu fakat Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'un en büyük ilçelerinden Kadıköy'de henüz böyle bir park olmadığını anlatıyor. Kadıköy Belediye Başkanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları'ndan Kadıköy bölgesindeki park alanlarında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 Engelli çocuklarımızın açık havada yaptıkları spor ile yanaklarından gelen rengi ve yüzlerindeki sevinci görmek, onların keyifli gülüşlerini duymak, oyun oynarken cıvıltılarını işitmek istiyoruz diyerek seslenen Zeynep'in kampanyasını incelemek istiyorsanız change.org Taksim Engelsiz Çocuk adresini ziyaret edebilirsiniz. Kadıköy'ün bu 4000 imzaya sessiz kalmayacağını düşünüyoruz. Kadıköy'den bir sürü hareketli ve duyarlı kampanyanın çıkıyor olması ise buranın kent kültürüyle ilgili bir şeylerin işareti de olsa gerek diyoruz. Bir de genel olarak engelli vatandaşların sorunlarını ele alan bir kampanya vardı biliyorsunuz. Simtu tarafından başlatılan geçtiğimiz aylarda iki hafta önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teslimi yapılan bu kampanya hakkında da henüz bir eylem alınmamış ve düzeltilmesi gereken eksiklikler giderilmemiş. Kampanyayı hatırlamayanlar için kısa bir hatırlatma yapalım. Kasım ayından sonra bu yana başlayan kampanya... E, Taksim meydanının yayalaştırma projesi sebebiyle meydana çıkan engelli asansörünün kapatılmasından dolayı engellilerin ve bebek arabası ile seyahat eden vatandaşların yaşadığı sıkıntılara dikkat çekiyordu. Bir an önce bu mağduriyetin giderilmesini talep ediyor. Tekerlikli sandalyesiyle kolaylıkla tek başına ulaşabildiği Taksim'e gitmek ve proje...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 Gezi Parkı ile Taksim Meydanı arasında yaya ulaşımının iyileştirilmesi ve tekerlekli araba ile ulaşımı sağlamak için birkaç noktaya rampalar yapılmasını talep ediyor. Kampanya başladığından beri toplanan 3000'e yakın imzaya sosyal medyada yaratılan hassasiyete ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'ya yaptığı başvurulara rağmen bir yanıt alamamış Simto. Bunun üzerine topladığı imzaları teslim etmek üzere kalktı ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gitti imzaları teslim etti fakat. İBB'den bir ses çıkmadı. Umarız İBB yakın zamanda engelli hakların olan saygısını Simto'yu dinleyerek ve bu sorunu çözerek gösterir. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak için change.org.taksim.taksim.engellilere yasak adresine girebilir. Kampanyayı sosyal medyada takip etmek için ise hashtag Taksim Yasak etiketine bakabilirsiniz. Emin adımlarla başarıya doğru giden ve geçtiğimiz haftalarda kısaca bahsettiğimiz bir kampanya vardı. Hem engellerden hem de çocuklardan bahsetmişken çocukların bilgiye ve kültüre erişiminin önündeki engellerin kaldırılması için harekete geçen bu kampanyadan bahsetmemiz şart. İstanbul'dan Esra Duf tarafından tüm yerel yönetimlere yönelik başlatılan kampanyanın talebi çocuk kütüphaneleri kurulması. Çevresindeki annelerle konuşurken neden İstanbul'da ve Türkiye'nin diğer şehirlerinde de modern çağdaş ülkelerin kentlerinde olduğu gibi çocuk kütüphaneleri yok diye düşünmüşler. Bu konuda örgütlenip yerel konumda olan belediye binalarından birinde bir oda ayırmalarını istemeye karar veren anneler hem bağış yoluyla hem de belediyenin yardımıyla oluşacak olan kütüphanede çocukların ve bebeklerin toplanabileceğini, okuma saatleri, kukla saatleri düzenlenebileceğini ve böylece kütüphaneye gitme ve paylaşma Alışkanlığının daha küçük yaşta çocuklara aşılanabileceğini düşünerek çıkmışlar yola. Amacımız önce bu imza kampanyasıyla bu arzunun gerçekleşmesini isteyen ne kadar çok insanın olduğunu göstermek. Ardından da yerel belediyelerin teker teker kapısını çalıp bu oluşumun hızlı ve sağlam adımlarla ortaya çıkmasını sağlamak. Esasında çok da bir şey istemiyoruz. Bebek arabasıyla kolayca girilebilecek merkezi bir binada, rutubetsiz bir oda ve çocuklara uygun sandalye, masa ve raflar. Gerisini biz anneler hallederiz. Neyi halletmiyoruz ki? Sözleriyle, esprili bir dille kampanyanın izlemeyi düşündüğü yolu anlatıyor Defne Hanım ve destekçi anneler. Kampanya başladıktan sonra 19 Aralık'ta Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk'ten çocuk kütüphanesi için randevu bile almış anneler. Sarıyer Belediye Konseyi'ne ise davet edilmişler. Siz de kampanyayı incelemek isterseniz, katılmak isterseniz taksim çocuklara kütüphane adresini ziyaret edebilirsiniz. Umutla çabalayalım ki yakın zamanda genci yaşlısı bütün engelliler Taksim'e rahatlıkla tek başına çıkabilsin. Engelli minikler arkadaşlarını camdan seyretmek zorunda kalmadan özgürce parklarda eğlenebilsin. Ve genç zihinler sansürlenmeden kültüre, sanata ve bilgiye doyasıya ulaşabilsin. Bir dilekte hepimiz için dileyelim ki hepimiz yaratmak istediğimiz değişim için ihtiyacımız olan o gücü ve başarma azmini kendi içimizde bulalım gelecek nesillere yaşanır bir dünya bırakabilmek umuduyla Zeynubi Ezgi Kaya ile beraber esenlikler diliyoruz. Hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler Hazırlayan Müslüman Ulgart Özestne. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.